İmanın ikinci şartı meleklere iman Melekleri imanın tarifi Meleklerin nurdan Allah'ın emirlerine uymak üzere yaratıldıklarına O'na isyan etmediklerine Emredildikleri her şeyi kayıtsız şartsız bir şekilde yerine getirdiklerine Allah'ı gece gündüz hiç fıkmadan tespih ettiklerine Tam ve kesin bir şekilde inanmaktır Sayılarını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Allah onlara çeşitli görevler ve sorumluluklar yüklemiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Gerçek iyilik Allah'a, ahiret gününe ve melekleri inanan kişinin iyilidir." Bakara Suresi. Ve şöyle buyurmuştur: "Peygamber ve müminler Rabbi tarafından peygambere indirilene iman ettiler." Onların hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, peygamberlerine iman ettiler. Bakara suresi Meşhur Cibri'l aleyhisselam hadisinde geçtiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Cibri'l yani Cebrail arasında iman, İslam ve ihsan hakkında bir konuşma geçmiş. Cibri'l aleyhisselam ona bana imandan haber ver demiş. O da cevap olarak, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve iyi ve kötü yönleriyle kadere inanmaktır, demiştir. 2. Melekleri iman etmenin hükmü ve dindeki yeri Melekleri iman, imanın altı şartından ikincisidir. Kul melekleri iman etmediği sürece imanı kabul ve doğru olmaz. Bütün Müslümanlar melekleri iman etmenin vacibliği hakkında ittifak etmişlerdir. Onların varlığını ya da Allah'ın zikrettiği bir kısmının varlığını inkar eden kitap, sünnet ve Müslümanların icmasına muhalefet etmiş olur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse muhakkak ki doğru yoldan uzaklaşmış, sapıtmış olur. Nur suresi. Meleklere nasıl iman edilir? Meleklere genel ve tafsilatlı olarak iman edilir. Birincisi genel, mücmel iman. Varlıklarına, Allah'ın yarattığı canlılardan olduklarına, Allah'ın onları kendisine ibadet etmeleri için yarattığına gerçekten var olduklarına inanmakla, kabul etmekle olur. Onları görmememiz olmadıkları manasına gelmez. Kainatta o kadar küçük bizim görmediğimiz birçok mahlukatın var olduğu halde, Bizim göremememiz gerçekten var olmadıkları manasına gelmediği gibi melekleri de görmememiz var olmadıkları manasına gelmez. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Cebrail Aleyhisselam'ı iki defa gerçek suretinde görmüş ve sahabeler de melekleri insan suretinde görmüşlerdir. İmam Ahmet Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği bir hadiste Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu şöyle buyurmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Cibril Aleyhisselam'ı 600 kanadının her bir ufu örtecek kadar olduğu şekilde gerçek suretinde görmüştür. İmam-ı rivayet ettiği meşhur Cibril Aleyhisselam hadisinde Cibril Aleyhisselam'ın bembeyaz elbiseleri ve simsiyah saçı olan üzerinde yolculuk belirtisi olmayan sahabelerden kimsenin tanımadığı bir adam görüntüsüne geldiği, Sabit olmuştur. İkincisi, Mufassal, Tafsilatlı iman. Onlar, melekler hak ettikleri, layık oldukları yerlere koyulur. Haklarında aşırıya gidilmez ve dereceleri alçaltılmaz. Onlar, Allah'ın emirlerini tam manasıyla yerine getiren kullardır. Allah, onları kendisine yaklaştırmış, derecelerini artırmış ve onları ikram etmiştir. Onların kimileri vahyin elçileridir. Allah'a, Allah'ın onlara verdiği gücün dışında hiçbir şeye güç ettiremezler. Bununla beraber Allah'ın izni olmaksızın ne kendilerine ne de başkalarına bir fayda ya da zarar veremezler, vermezler. Bu sebepten ibadet çeşitlerinden herhangi biriyle onlara ibadet edilemez. Hristiyanların zannettiği gibi Ruhul Kudüs'e, Cebrail Aleyhisselama, meleklere Rububiyetle alakalı herhangi bir sıfat verilemez. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Rahman çocuk edindi dediler. Allah bundan münezzehtir. Bilakis onlar ikram edilmiş kullardır. Sözleriyle onun Allah'ın sözünün önüne geçmezler. Ve yalnız onun emri ilamel ederler. Enbiya suresi. Ve Yüce Rabbim şöyle buyurmuştur. Allah'a vermiş olduğu emirlerinde isyan etmezler. Ve kendilerine emredilen şeyleri kayıtsız şartsız yerine getirirler. Tahrim suresi. Meleklere iman hususunda verilen bu bilgilerin her Müslüman kadın ve erkek için öğrenilmesi vacip ve gereklidir ve bilgiler onlar için yeterlidir. Tafsilatı ile melekleri iman şu hususları içine alır. 1. Yaratıldıkları maddeyi Yüce Allah melekleri aynen cinleri ateşten ve insanları çamurdan yarattığı gibi nurdan yaratmıştır. Meleklerin yaratılışları Adem'in yanı, yani insanın yaratılışından önce olmuştur. Bu hadiste şöyle gelmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten ve Adem ise size vasf edilmiş şeyden, çamurdan yaratılmıştır. İkinci olarak meleklerin sayılarını, Melekler sayılamayacak kadar çoklardır adetlerini yalnız Allah bilir. Gökyüzünde dört parmak genişliğinde her yerde muhakkak bir melek ya secde halinde ya ayakta hazır bekler vaziyettedirler. Öyle ki yedinci semada bulunan Veytül Mamur'a, Kabe hizasında meleklerin ziyaret ettiği kutsal bir ev her gün yetmiş bin melek girer de sayılarının çokluğundan tekrar geri sıra onların gelip de Veytül Mamur'a giremezler. Kıyamet günü cehennemin yetmiş bin Tanenin yularını yetmiş bin Melek tutup sürükleyerek getirirler Yüce Allah şöyle buyurmuştur Rabbinin askerlerini Ondan başka hiç kimse bilemez Müttesir suresi Bu hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam Şöyle buyurmuştur Gökyüzü inledi inlemek Onun hakkı idi çünkü Bir ayak genişliğin de ki Her yerde muhakkak bir melek Ya secde ya rükû eder bir hâldedir. Beyt-ül Mamur hakkında ise şöyle buyurmuştur. Ona, beyt Mamur'a her gün 70 bin melek girer de bir daha ona geri dönemezler. Ve yine şöyle buyurmuştur. O gün cehennem getirilir ve onun 70 bin yuları vardır. Her bir yularını yetmiş bin melek tutar. Burada meleklerin sayılarının çokluğu, büyüklüğü ortaya çıkar. Cehennemi sürükleyenlerin sayısı 4 milyar 900 milyon olursa ve kalan diğer meleklerin sayısı kim bilir ne kadardır. Onları yaratan, yöneten ve sayılarını bilen Allah, bütün eksikliklerden münezzehtir, beridir. Üçüncü olarak meleklerin isimleri. Allah'ın bize Kur'an'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ise sünnetinde bize bildirdiği meleklerin isimlerine iman etmek vaciptir, fazladır, en büyükleri dört tanedir. 1- Cibril aleyhisselam Cibril aleyhisselam olarak, Cebrail olarak da isimlenir. O, kalplerin hayat kaynağı olan vahyi, peygambere indiren, peygamberlere indiren ruhul kudustur. 2- Mikail aleyhisselam Mikail aleyhisselam olarak da isimlenir, yeryüzünün hayat kaynağı olan yağmuru Allah'ın istediği yere yağdırmakla görevlidir. 3- İsrafil aleyhisselam, İnsan bedenlerinin hayat kaynağı olan, dünya hayatının bitip ahiret hayatının başlangıcını bildiren sura üflemekle görevlidir. 4- Ölüm meleği İnsanın hayat kaynağı olan ruhu insandan çekip alarak ölmesini sağlar. Azrail Dördüncü olarak meleklerin sıfatları Melekler gerçekten var olan Yaratılışlarıyla ve şahsiyetleriyle Alakalı sıfatlarının bulunan varlıklardır Meleklerin bazı sıfatları Şunlardır A. Büyük cisimlerin ve azametli bir Yaratılışları vardır Allah onlara göklerde ve yeryüzüne yüklemiş olduğu Büyük sorumluluklarına binaen Çok büyük ve güçlü bir şekilde Yaratmıştır B Allah onları ikişer, üçer ve dörder kanatlı olmak üzere yaratmıştır. Kanat sayısında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Cibril Aleyhisselatü gerçek görüntüsünde 600 kanadı ile ufku kapladığında gördüğü gibi fazlalık olabilir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Hamd gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan, yaratmada dilediği kadar artıran Allah'a mahsustur. Fatır Suresi C- Allah onlar ile konuşmuş, onlar da Allah ile, Adem ile, Nebiler konuşmuşlardır, akıl ve kalp sahipleridir. D. Allah onlara kendi suretleri dışında beşerden erkek suretlerine geçebilmeleri özelliği, kudreti vermiştir. Bu meşriklerin melekleri Allah'ın kızları zannetmelerine bir cevaptır. Onların insan şekline nasıl girdiklerini biz bilmiyoruz. Fakat onlar insan şekline en ince ayrıntıları ile girebilmektedirler. Öylece insandan ayırt edilmeleri zorlaşır. E. Melekler, ölüm meleği de dahil olmak üzere toplam kıyamet günü öleceklerdir. Toplan kıyamet günü öleceklerdir. Sonradan Allah onlara vermiş olduğu görevlerin yerine getirebilmeleri için tekrar diriltecektir. F. Melekler Allah'a namaz, tesbih, dua, rükû, secde, korkma ve sevme gibi çeşitli ibadetlerde bulunurlar. Meleklerin yaptıkları ibadetlerin bazı özellikleri. Yorulmadan ve dinlenmeden sürekli bir şekilde ibadet ederler. Yaptıkları ibadetleri sadece Allah için yaparlar. Günahtan ve isyandan masum oldukları için ve sürekli taatte bulunur ve masiyetten de kaçınırlar. Allah'a çokça ibadetlerinin yanında tevazu gösterirler. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bıkmadan, dinlenmeden gece ve gündüz Allah'ı tesbih ederler. Enbiya suresi. Beşinci olarak meleklerin vazifeleri. Melekler Allah'ın kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Onların bazıları şunlardır. Allah'ın arşını, tahtını taşıyan melekler, Vahyi peygamberlere getirmekle görevli melek. Cennet ve cehennemin bekçileri, bulutlar, yağmurlar ve bitkilerden sorumlu melekler. Dağlardan sorumlu melekler. Sura üflemekle görevli melek. Ademoğullarının yaptıklarını yazmakla görevli melekler. oğlunu korumakla görevli melekler. Allah'ın takdiri geldiğinde kulu yalnız bırakırlar ve Allah'ın takdiri gerçekleşir. İnsana hayır dua eden ve devamlı onunla beraber olan melekler. Rahimdeki nutfeden, insanın ilk evrelerinden olan et parçası sorumlu melekler. Bunlar ruhun üflenmesi, rızkının iyi mi yoksa kötü mü olacağının yazılmasından sorumludurlar. Ölüm esnasında Adem Ademoğullarının ruhlarını almakla sorumlu melekler. Kabirlerinde insanlara soru sorma ve buna binaen de nimetler ya da azaplar sunmakla sorumlu melekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ümmetinin selamını götürmekle sorumlu melekler. Bu sebepten dolayı Müslüman kişinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a selam vermek için Medine'ye yolculuk çıkmasına hiç gerek yoktur. Nerede olursa olsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmesi yeter göndermesi getirmesi yeterlidir. Melekler selamını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescid, mescid, mescid, mescidine sadece içine namaz kılmak için yolculuk edilebilir. Meleklerin daha böyle birçok vazifeleri vardır. Bu görevleri hakkında şu deliller gelmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Meleklerin daha böyle birçok görevleri vazifeleri vardır. Bu görevleri hakkında şu deliller gelmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah'ın arşının tahtını taşıyanlar ve çevresinde bulunanlar Rab'lerini hamd ve tesbih ederler. Ve iman edenler için mağfiret dilerler. Gafir Mümin Suresi. Ve şöyle buyurmuştur Rabbim. Ey Muhammed onlara de ki kim Cebrail'e düşman olursa bilsin ki muhakkak o Allah'ın izniyle senin kalbine Kur'an'ı indirmiştir. Bakara Suresi. Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Zalimler ölümse karatındayken melekler onlara doğru ellerini uzatıp haydi nefislerinizi çıkartın dedikleri andaki hallerini bir görseydin. En'am Suresi. Altıncı olarak meleklerin Adem'in oğulları üzerindeki hakları, Adem oğulları üzerindeki hakları, onlara inanmaları, iman etmeleri, onları sevip yüceltmeleri ve faziletlerinden bahsetmeleri, onlara sevmeyi, onlarla dalga geçmeyi ve onları aşağılamayı haram görmeleri ve yasaklamaları, meleklerin hoşlanmadığı şeylerden uzak durmaları gerekir çünkü Adem oğluna eza veren her şey onlara da eza verir. Dört, Melekleri iman etmenin semereleri ve sonuçları. 1. Sağlam bir imana kavuşulur. 2. Yaratıcılarının kuvvetine, gücüne ve büyüklüğüne şahit olunur çünkü yaratılan yaratılan yaratılanın büyüklüğüne delalet eder. 3. Onların sıfatlarını, hallerini ve görevlerini bilmekle Müslümanın kalbindeki iman artar. 4. Onların Allah'ın meleklerini kullarının dünyada yaşantısına sabitleştirmesi ve ayaklarını din üzere yere sağlam basması için kullanmasıyla Müslüman kişi güven ve rahatlık hisseder. 5. En güzel bir şekilde yaptıkları ibadetler ve Müslümanların bağışlanmaları için ettikleri dualar yüzünden onlara muhabbet ve sevgi duyulur. 6. Kötü ameller ve günahlara karşı bir buğuz meydana gelir. 7. Allah'a kullarının olan alakasından dolayı şükür edilir. Çünkü Yüce Allah onları korumaları, amelleri yazmaları ve diğer bütün işleri için melekleri görevlendirmiştir. İmanın üçüncü şartı kitaplara iman. Kitapları iman etmek imanın şartlarının üçüncüsüdür. Muhakkak ki Yüce Allah nevilerini apaçık delillerle göndermiş ve onları insanlara rahmet ve hidayet vesilesi, dünya ve ahiret mutluluklarını sağlayan kitapları indirmiştir. Bu kitaplar insanların dünya hayatında üzerinde gidecekleri bir yol, itilaf ettikleri hususlarda başvuracakları ve aralarında hükmedecek kaynaklardır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki biz Resullerimizi apaçık delillerle gönderdik. İnsanların adaletle hareket etmeleri için onlara onlarla birlikte kitabı ve adalet ölçüsünü indirdik. Hadid suresi. Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İnsanlar tek bir ümmetti. Daha sonra aralarına şirk, şirk girip parçalanınca Allah onlara müjdeleyen ve korkuları Allah onlara... Müjdeleyen ve korkutan peygamberler göndermiş, o peygamberlerle birlikte insanların itiraf ettiği hususlarda aralarında hükmetmesi için hak olan kitabı da indirmiştir. Bakara suresi 1. Kitapları imanın gerçekleştirilmesi Kitapları edilecek gerçek iman Allah'ın bu kitapları peygamberlerine indirdiğine tasdik etmektir. Bu kitaplar onun kelamındandır. Onlar hidayet ve nur kaynaklarıdır. İçlerinde bulunan her şey hakikattir, doğrudur ve kesinlikle adalettir. O kitaplara tabi olmak, onların gerektirdiği gibi amel etmek vaciptir. Kur'an indikten sonra vacip olan Kur'an'a tabi olmaktır. Allah'tan başka hiç kimse bu kitapların sayısını bilmez. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah Musa ile konuştu. Nisa suresi. Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Eğer müşriklerden biri senden himaye sığınma talep ederse onu himaye et ki Allah'ın kelamını işitsin. Tevbe suresi. 2. Kitaplara iman etmenin hükmü. Allah'ın nebilerine indirdiği kitapların hepsine inanmak vaciptir. Muhakkak ki Yüce Allah bu kitaplarla geçen şeylerin hepsini gerçekten söylemiştir. Bu kitaplar Allah'ın Allah'ın katından indirilmiştir ve ma mahluk yani yaratılmış değildir. Kim bu kitapları ya da bu kitapların bir kısmını ya da bu kitaplardan birinin bazı kısımlarını inkar ederse kafir olur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler Allah'a Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı meleklerini, kitaplarını Resullerini ve ahiret gününü inkar ederse doğru yoldan sapmış ve uzaklaşmış olur dinden çıkar Nisa suresi ve şöyle buyurmuştur. İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun. Umulur ki merhamet olunursunuz. En'am suresi. 3. Kitapları olan ihtiyaç ve indirilmelerinin hikmeti. Birincisi insanların dinlerini öğrenmeleri için Resul'e indirilmiş bir kaynaktır. İkincisi insanların aralarında çıkan ihtilaflarla başvurulacakları tasuyla indirilmiş adil bir hakim olması içindir. Üçüncüsü Resulullah Aleyhisselam'ın davetinde olduğu gibi Resul'ün vefatından sonra zaman ve vekan kavramı onun ölümünden uzak olsa da dinin korunması görevini üstlenmesi içindir. Dördüncüsü bu kitaplar Allah'ın kulları üzerinde Hüccettin'e ikame etmiş olması içindir. Kullar bu kitaplardan sonra bu kitapları muhalefet edemezler. Bu kitaptaki emirlerin dışına çıkamazlar. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İnsanlar tek bir ümmetti. Daha sonra aralarında şirk girip parçalanınca Allah onlara müjdeleyen ve korkutan peygamberler göndermiş. Onlarla birlikte insanların ihtilaf ettikleri hususlarla aralarında hükmetmesi için hak olan kitabı da indirmiştir. Bakara suresi 4. Kitaplara iman ediliş şekli Kitaplara genel ve tafsilatlı olarak iman edilir Birincisi genel iman Allah'ın Resullerine kitaplar indirdiğine inanmaktır İkincisi tafsilatlı iman Allah'ın Kur'an'da ismini zikrettiği kitaplara inanmak iman etmektir O kitaplar Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur'dur ve bunun içine İbrahim ve Musa aleyhisselama indirilen sahifeler de girer. Allah'tan başka hiç kimsenin adlarının bilmediği Resullere ve onlara indirilen sayıların bilmediğimiz kitapların tamamına inanılmasıdır. Bu kitapların hepsi Allah'ın tevhidini gerçekleştirmek, onu yapılacak ibadetlerle birlemeyi ve salih ameller işlemeyi emretmek, yeryüzüne fesat çıkarmayı ve Allah'a şirk koşmayı yasaklamak için indirilmiştir. Bu kitapların şeriatleri ve hükümleri farklı olsa da Bütün Resullerin daveti birdir O da tevhide davettir Kitaplara iman onların önceki peygamberlere indirdiğini kabul etmekle Kur'an-ı Kerim'e ise onu Kur'an'ı kabul etmek ve içindekileri uygulamakla olur Yüce Allah şöyle buyurmuştur Resul ve müminler Rabbi tarafından peygambere indirilene iman etmişlerdir Onların hepsi de Allah'a meleklerine kitaplarına ve Resullerine iman etmiş, Allah'ın Resullerinin hiçbir diğer, hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz demişlerdir. Bakara Suresi Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Rabbinizden size indirilene bu kitaba uyun. Onun dışında dostlar edinip de onlara uymayın. Araf Suresi Kur'an bazı özellikleriyle geçmiş kitaplardan daha üstün olmuştur. Bu özelliklerden bazıları da şunlardır. 1. İlmi, kozmolojik, kevni gerçeklerle Kur'an, mana ve lafız yönüyle mucizedir, acze dönüşücü, düşürücüdür. 2. Resulullah Aleyhisselam'ın nübüvvetine ve nübüvvet halkasının son bulduğu gibi Kur'an'da semavi kitapların sonuncusudur. Artık bundan sonra başka bir kitap gelmeyecektir. 3. Önceki kitapların değiştirilmesine ve tarif edilmesine karşın Kur'an Allah'ın korumasıyla bozulmaya ve değiştirilmeye uğramayacaktır. 4. O geçmiş kitapların hepsini kontrolü altına almıştır. 5. Kendisinden önce gelen bütün kitapların hükmünü kaldırmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bu kıssalar uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendilerinden öncekilerin tasdiki ve her şeyin açıklamasıdır. İman eden bir kavim için Hidayet ve rahmettir. Yusuf Suresi 5. Önceki kitaplarda geçen haberlerin kabulü Yakin olarak biliriz ki önceki kitaplarda geçen Allah'ın Resullerine vayeti haberler doğrudur, hakikattir ve içlerinde şüphe yoktur. Bu evli kitabın Yahudi ve Hristiyanlar şu anda ellerinde bulunan değiştirilmiş, tahrip edilmiş kitaplarını kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Çünkü... Artık bu kitaplar Allah'ın peygamberleri üzerine indirdiği esaslar ve asıllar üzerine değildir. Bu kitaplar hakkında yakın olarak bildiğimiz Allah'ın bize bildirdiği Necm suresindeki ayetlerle geçenlerdir. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekemez. İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır. Çalışanın, çalışan karşılığını mutlaka görecektir. Sonra bu karşılığı ona eksiksiz olarak verilecektir. Necim suresi. Bu ayetler önceki kitaplarda Kur'an'ın haber verdiği üzere vardır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Yoksa Musa'nın ve Allah'ın verdiği sözü tutan, yerine götüren İbrahim'in sayfelerinde olan şu hususlar kendisine bildirilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır. Çalışması mutlaka görülecektir. Sonunda karşılığı da ona eksiksiz olarak verilecektir. Necm Suresi Ve Yüce Allah şöyle buyurmaktadır Fakat siz bu dünya hayatının üstün tutuyorsunuz Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha kalıcıdır Bütün bunlar ilk sahifelerde İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde yazılıdır Ala Suresi Önceki kitaplarla geçen haberlerin kabulündeki hükümler Kur'an'da e, Kur geçenlerle, bulun, Kur geçenlerle ibadette bulunmamız gerekir Kur'an'da geçenlerle ibadette bulunmamız gerekir Önceki kitaplarda geçen haberlere bakarız. Eğer bizim şer eğer bizim şeriatımıza, dini hükümlerimize muhalefet ediyorsa onlarla amel etmeyiz. Onlarla amel etme işimizin sebebi onların batıl olduğundan değil, kendi zamanlarından amel edilmiş olsalar dahi Kur'an'ın onların hükümlerini kaldırmasından dolayıdır. Bizim şeriatımızı onun doğruluğuna işaret ederse bu sebepten dolayı onunla amel ederiz. 6. Kur'an ve sünnete isimleri geçen semavi kitaplar. 1. Kur'an-ı Kerim. Yüce Allah'ın son nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği kitaptır. O indirilen, gönderilen son kelam kitaptır. Yüce Allah onu korumasını kendi üzerine almış, bozulma ve değiştirilmeden talibattan uzak tutmuş kendisinden önce gelen kitapların hükmünü Kaldırmıştır Yüce Allah şöyle buyurmuştur Muhakkak ki zikri Kur'an'ı ve sünneti biz indirdik Ve onu koruyacak olan da biziz Hicr suresi Ve Yüce Rabbim şöyle buyurmuştur Ey Muhammed Sana da kendinden önceki kitabı tasdik edici Ve ona şahit olmak üzere Hak ile Kur'an'ı indirdik O halde kitap ile arasında Allah'ın indirdiği bu kitap ile hükmet Maide suresi İkinci kitap Tevrat Allah'ın Musa Aleyhisselam'a indirdiği hidayı ve nur kaynağı olan, İsrailoğullarının nebilerinin ve din adamlarının kendisiyle hükmettiği bir kitaptır. İman edilmesi vacip olan Tevrat, Allah'ın Musa Aleyhisselam'a indirdiği Tevrat'tır. Bugün Yahudilerin elinde bulunan bozulmuş ve değiştirilmiş Tevrat değildir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur, İçinde doğruya rehberlik eden ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberlere, Onunla Yahudilere hükmederler idi. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istenen zahitler ve din adamları da o kitaba göre hüküm veriyorlardı. Maide suresi İncil Allah'ın İsa aleyhisselama kendinden önceki semavi kitapların doğrulayıcı olarak indirdiği kitaptır. İman etmenin vacip olduğu İncil Allah'ın İsa aleyhisselama indirdiği doğru esaslar üzere olan kitaptır. Yoksa, bunun, yoksa bugünkü Hristiyanların elinde bulunan bozulmaya ve değiştirilmeye uğraşılmış İncil değildir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onların izleri üzere gitmesi, arkadan önceden gönderilmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'ye göndermiş. Ona da hem kendinden önceki Tevrat'ı tasdik etmesi, hem de Allah'tan korkanları hidayet ve öğüt alması için içinde hidayet ve nur bulunan İncil'i vermiştik. Maide suresi. Tevrat ve İncil'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti peygamberliği müjdeleniyordu. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İşte bunlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak buldukları ümmi, okuma yazma bilmeyen Nebi'ye tabi olanlardır. O Nebi onlara iyiliği emreder ve kötülüklerden onları sakındırır. Onları iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri de haram kılar. Üzerlerindeki onlara iyi ve temiz olan şeyleri helal Kötü ve pis olan şeyleri de haram kılar Üzerlerindeki ağırlıkları ve zincirleri kaldırıp atar Araf suresi Dördüncü kitap Zebur Yüce Allah'ın Davut aleyhisselam'a indirdiği kitaptır İman etmenin vacip olduğu Zebur Allah'ın Davut aleyhisselam'a indirdiği Bozulmaya uğramamış, değiştirilmemiş Ve Yahudilerin zarar vermediği kitaptır Yüce Allah şöyle buyuruyor Davuda zebur vermiştik Nisa suresi 5 İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselamın sayfeleri Allah'ın İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselam'a verdiği kaybolmuş olan haklarında Kur'an ve Sünnet'te geçen bilgilerden başka bir bilgi bulunmayan sayfelerdir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Yoksa Musa ve Allah yoksa Musa ve Allah'a verdiği sözü tutan, yerine getiren İbrahim'in sahifelerinde olan şu hususlar kendisine bildirilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır. Çalışması mutlaka görülecektir. Sonra da karşılığı ona eksiksiz olarak verilecektir. Necm suresi, Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kötülüklerden temizlenen, Rabbinin adını zikreden ve namazı kılan mutlaka kurtulacaktır. Fakat siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz. Oysa ahiret hayatı da daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Bütün bunlar ilk sahifelerinde İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde yazılıdır. Ala suresi İmanın dördüncü şartı Rasullere iman 1. Peygamberlere iman etmek İmanın şartlarından biridir. Kulun imanı resullere iman etmedikçe geçerli olmaz. Allah'ın risaletine indirdiği dinleri tebliğ etmeleri için insanlar arasından seçip ayırttı, ayırdığı elçiler olduğuna inanılması gerekir. Kim onlara tabi olursa hidayete, doğru yola erişir ve kim onlara asi olur ve kabul etmezse doğruluktan ayrılır ve ayrılığa gider. Onlar açık bir tebliğ ile Allah'ın kendileri üzerine indirdikleri insanla açıklamışlardır. Kendilerine emanet edilen dini hükümleri emanet sahibi olan insanlar teslim etmişler ve o insanlığa nasihatta bulunmuşlardır. Allah'ın dini doğrultusunda küfürlerle savaşmışlardır. Allah'ın indirmiş olduğu dini yaymaya ve hükümlerini tatbik etmeye çalışmışlardır. Bununla beraber Allah'ın insanlığa göndermiş olduğu hüccetini insanlığa ortaya koyabilecekleri bir mazeret kalmaması için ikame etmişler. Bunu hüccede Herhangi bir değiştirmeye, ta, herhangi bir değiştirmeye tayire gitmemişler, dini bir görevi gerekliliği gizlememişlerdir. Allah'ın bize isimlerini bildirdiği ve bildirmediği bütün resullere iman eder ve onlara inanırız. Her resul kendisinden sonra gelecek olanı müjdelemiş ve sonra gelense kendinden önce geleni doğrulamıştır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey Müslümanlar, siz de deyin ki biz Allah'a". Bize indirilene, İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve bütün nebilere, Rableri Allah tarafından verilenlere iman ettik. Onların nebilerini hiçbirisi diğerlerinden ayırt etmeyiz ve biz Allah'a teslim olanlarız. Bakara suresi Kim bir Resulü yalanlarsa, onu doğrulayan diğer Resulü yalanlamış olur. Ve kim o yalanlanan Resul'e asi olur kabul etmezse ona itaat etmeyi emreden diğer Resul'e de asi olmuş olur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah ve Resul'ünü inkar edenler, Allah ve Resul'ünün arasını açmayı isteyenler bazılarına inanır, bazılarını inkar ederiz diyorlar. İman ile küfür arasına bir yol tutmak isteyenler işte gerçek kafir olanlar onlardır ve biz böyle kafirler için zelil edici aşağılayıcı bir azap hazırladık. Nisa suresi. 2. Gerçek nübüvvet. Nübüvvet, yaratıcının şeratini, kanunlarını ve koyduğu hükümlerini yaratılana tevliî etmek için kullandığı vasıta ve aracıdır. Yüce Allah'ın kullarından dilediğini onu verir. Kulları arasından dilediği bu iş için seçer. Allah'tan başka kimse bu konuda söz hakkına sahip değildir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Allah melekler ve insanlar arasından elçiler seçer. Muhakkak ki Allah Çokça ve her şeyi duyan ve görendir. Haç suresi. Nübüvvet Allah tarafından verilir. Kulun çokça ibadet ve taat yapması ile elde edilmez. Nübüvvet nevi olan kişinin isteğine ya da seçimine bağlı değildir. Allah kulları ardından nevisini seçer ve onu dini ile görevlendirir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Allah kulları arasından dilediğini kendisine seçer. Kendisine doğru yönlerini Kendisine doğru yönlerini de ve doğru yola iletir Şura suresi Nebilerin gönderilmesindeki hikmetler Nebilerin gönderilmesindeki hikmetler Şu gelen hususlarla ortaya çıkar Birincisi Kulu kula ibadet etmekten kurtarıp Yaratıcı olan Rabbini ibadet etmesini sağlamaktır İnsanlık kölelik zincirinden insanlığı kölelik zincirinden kurtarıp Allah'ı ibadetteki özgürlüğe kavuşturmaktır. <gülüyor> Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Ey Resul! Biz seni ancak alemlere rahmet olman için gönderdik. Enbiya suresi. İkincisi Allah'ın kullarını yaratma gayesini, sebebini kullara bildirmektir. Allah'ın bildiril Allah'ın birlenebilmesi ona ibadet edilebilmesi, kulları arasında alemlerden üstün tuttuğu, seçtiği ve gönderdiği nebiler olmaksızın bilinemez ve anlaşılamaz. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Muhakkak biz her ümmete Allah'a ibadet etsinler, tavuttan, Allah'ın dininden uzaklaştıran ve Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyden sakınsınlar, uzaklaşsınlar diye bir Resul gönderdik. Nahıl suresi. Üçüncüsü, Nebilerin gönderilmesiyle insanlığa hüccet, ikame edilmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah, insanlığa uyaran ve müjdeleyen elçileri, rasullerini, rasuller gönderildikten sonra ortaya koyacakları mazeret kalmasın diye göndermiştir. Allah, izzet sahibidir ve hüküm sahibidir. Nisa suresi. Dördüncüsü, hakikati bilmeyen, galiba ait insanların akılları ile çözemeyecekleri, meleklerin tanınması, ahiret günü, Allah'ın isim ve sıfatları gibi konuları beyan etmeleri ve açıklamaları içindir. Beşincisi, nebiler güzel ahlaklarla donatılmış, şüphe ve şehevi istekleri, dünya malı, mertebe gibi olmayan örnek insanlardır ve örnek alınmaları için gönderilmişlerdir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onlar Allah'ın hidayet ettiği doğru yola sevk ettiği insanlardır. Onların hidayetini kendine örnek al ve ona tabi ol. En'am suresi. Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek, örnekler vardır. Mümtehine suresi. Altıncısı. Nefislerin ıslahı, temizlenmesi pisliklerden arındırılması, her türlü helak edici şeylerden uzaklaştırılması için gönderilmişlerdir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Okuması, yazması olmayan ümbi bir topluma, kendi içlerinden olan ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, pisliklerden temizleyen ve onlara kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti, sünneti öğreten bir elçi, Resul gönderen O'dur. Cuma Suresi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim 4. Nebilerin görevleri Nebilerin çok önemli görevleri vardır o görevlerin bazıları şunlardır İnsanları Allah'ın şeriatine, kanunlarına, hükümlerine ve yalnızca Allah'a ibadet etmeye çağırmaktır Allah'ın dışında ibadet edenlerden onları kurtarmaktır Yüce Allah şöyle buyurmuştur İşte o nebiler Allah'ın dinini insanlara tebliğ ederler Ve ondan hakkı ile gerektiği gibi korkarlar Allah'tan başka hiç kimseden de korkmazlar Allah hesap görücü olarak yeter ahsap suresi Dinin açıklanması ve anlaşılır hale getirilmesidir Yüce Allah şöyle buyurmuştur Sana biz Kur'an'ı insanlara kendilerine indirileni açıklaman için indirdik Umulur ki düşünürler Navas suresi Ümmeti kötülüklerden sakındırıp ve hayra iyiliğe davet etmektir görevlerinin arasında. Onları yaptıkları işi iyi amellerin karşılığı olarak sevap ve kötü amellerin karşılığı olarak da azapla müjdelemektir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur, müjdeleyen ve uyaran, sakındıran, korkutan peygamberler. Nisa suresi İnsanlara söz ve fiilleriyle güzel örnekler olmaktır. Allah'ın şeriatinin kanunlarının yeryüzüne hayat bulması, işler hale gelmesi ve yürürlükte kullanılmasıdır. Nebilerin kıyamet günü ümmetlerine, üzerlerine yüklenen vazifeyi tebliğ ettiklerine şehadet etmeleridir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur, Her ümmetten bir şahit, uyarıcı Resul getirdiğimiz ve seni Muhammed Aleyhisselam'a, Bunlara, müşriklere şahit olarak gönderdiğimiz, getirdiğimiz zaman o kafirler ne yapacaklar? Nisa suresi. 5. İslam dini bütün nebilerin ortak dinidir. İslam bütün elçilerin nebilerin ortak dinidir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah'ın katında din İslam'dır. Ali İmran suresi. Kanunları, şeriatları farklı olsa da hepsi de sadece Allah'ı ibadet etmeye, onun dışında ibadete layık olmayan her şeyi terk etmeye davet etmişlerdir. Onların hepsi de Allah'ı birlemek olan asıl da davetleri aynı doğrultuda olmuştur. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Neviler, dinleri bir şeriatları farklı, babaları bir anaları ayrı kardeşlerdir. 6- Nebiler insandırlar ve gaybı bilmezler. Gaybı bilmek Allah'a uluhiyetiyle alakalı hususlardandır. Nebilerin sıfatlarından değildir çünkü onlar da diğer insanlar gibi normal insanlardırlar. Yemek yerler, içerler, evlenirler, uyurlar, hasta olurlar ve yorulurlar. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Senden önce hiçbir resulü göndermem senden önce Hiçbir resul göndermedik ki yemek yememiş ve sokaklarda, çarşılarda gezmemiş, yürümemiş olsun. Furkan suresi. Muhakkak senden önce önceki kavimlere resuller gönderdik ve onlara zevceler, eşler ve zürriyet, evlatlar verdik. Rad suresi. Onlar da aynı diğer insanlarla olduğu gibi hüzünlenmek, üzülmek, mutluluk duymak. Yorgun ve zinde olmak gibi hareketler ve sıfatlar vardır Gaybı Gözle görülmeyen şeyleri bilemezler Gaybı bilmeleri ancak Allah'ın onları bildirdiği kadardır Yüce Allah şöyle buyurmuştur Allah gaybı bilendir Onun gaybı ait kıldığı hususları kendisinden başka hiçbir kimse bilemez Ancak kendilerinden razı olduğu bazı resuller bu hükmünden müstesnadır Yalnız Allah'ın izin verdiği kadarını bilebilirler Resulü cinlerden önlerinden ve arkalarından koruyacak, onları gözetecek melekleri Allah koyar. Cin suresi. 7. Peygamberlerin ismeti, masumluğu. Allah'ın kulları arasından cisim, beden, akıl ve ahlak olarak en kamil olanlarını, en faziletlilerini risaletini tebliğ için seçmiş ve onları da nebiiler yapmış. O nebileri büyük günahlardan korumuş ve bütün ayıplardan uzak kılmıştır ki o nebiler Allah'ın kendisine vahyettiği dini ümmetine ve gönderdiği kavme bildirsin ve tebliğ etsinler. Onlar bütün ümmetin ittifakıyla Allah'tan kullarına tebliğ ettikleri dini hususlarda masumdurlar. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni insanlara tebliğ et. Eğer sen bu emredelerini yerine eksiksiz getirmezsen, peygamberlik görevin olan dini tebliğ vazifeni yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur, kötülüklerinden korur. Maide suresi. Büyüce Allah şöyle buyurmuştur. İşte o Resuller Allah'ın dinini insanlara tebliğ ederler. Ve ondan hakkı ile gerektiği gibi korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden de korkmazlar. Ahzab suresi. Yüce Allah yine şöyle buyurmuştur. Kim bu şekilde Allah rasullerinin kendilerine Rableri tarafından gönderilen risaletleri, dinleri hakkıyla gerektiği gibi tebliğ ettiklerini bilsin? Allah onların yanında olan her şeyi ümmi ile kuşatmış, haberdar olmuş, ilmi ile kuşatmış, haberdar olmuş ve her şeyi tek tek bir bir saymıştır. Cin suresi. Eğer o Resuller dini tebliğ ile alakalı olmayan küçük bazı hatalar işlerlerse Yüce Allah bu hatalarını onlara açıklar. Böylece suratla o yapmış oldukları hatalardan tövbe ederler. Bu şekilde hem hataları affolunur hem de eskiye göre derecelerini daha da artırmış olur. Çünkü Allah onları güzel ahlakla ve iyi huylarla donatmış, kadir kıymetlerine zarar verecek ve derecelerini düşürecek her türlü eksiklikten onları beri tutmuştur. 8. Nebilerin sayıları ve en faziletleri Yeni bir dinle gönderilmiş Resuller'in 310 küsur kişi olduğu sabittir Bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Resuller'in adedi hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur Onlar 315 kişidirler, çok kalabalık bir toplulukturlar Kendilerine yeni bir din verilmemiş Nebiler bu belirtilen rakamdan çok daha fazladırlar. Bu nebilerin bazıları hakkında Allah Kur'an'da bazı kıssalar zikretmiştir. Kur'an'da toplam olarak 25 tanesinin ismi bulunmaktadır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kıssalarını sana anlattığımız ve anlatmadığımız, kendilerine yeni bir din verilmiş Resullere de vahyettik. Nisa suresi. Ve Rabbim şöyle buyurmuştur. Şu İbrahim'e Kam'inin getirdiği hüccetlere, delillere karşı verdiğimiz açık ve kesin bir delildir. Biz dilediğimizin derecesini artırırız. Muhakkak ki Rabbin çokça hikmet sahibi, hükmedici ve her şeyi bilendir. Biz ona İbrahim'e, İshak ve Yakub'u evlat olarak verdik ve onları hidayet ettik. Aynı şekilde ilk önce Nuh'a ve sonra da onun zürriyetinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a hidayet ve öylece ihsan sahiplerini hidayet ettik ve öylece ihsan sahiplerini Muhsinlerini mükafatlandırırız ve Zekeriya, Yahya, Yunus'a ve kardeşlerinden olan Yunus'a ve Lut'a hidayet ettik. Onları alemlere üstün kıldık. Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden olan bazı kimseleri seçip yücelttik ve onları dost doğru yola ilettik. El-An Suresi Yüce Allah bazı nebileri diğerlerinden üstün tutmuştur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Biz bazı nebileri diğerlerinden üstün kıldık. İsra suresi. Böylece Allah yeni bir şeriatle gönderdiği bazı resulleri de diğer şeriat resullerinden üstün tutmuştur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İşte bu resuller ki bazılarını bazılarının üzerine faziletli kıldık. Bakara suresi. Resullerin en faziletleri, faziletlileri, Ulul azimdir. Bu Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Resulullah aleyhisselama verilen genel bir attır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! Resullerinden ulul azimin sabrettiği gibi sen de sabret. Ahkaf suresi. Ve şöyle buyurmuştur. Hatırla ey Muhammed! Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan ve diğer bütün nebilerden görevlerinizi yerine getirmek ve dini tebliğ etmek üzere ağır bir söz almıştık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise bu nebilerden daha faziletli ve üstündür. O son nebi, müttakilerin imamı, Adem oğulların efendisi, bütün nebiler kıyamet günü toplandığında ondan önderi ayrılıp gittiklerinde ise onların namına konuşandır. İlk önce gelenler ve sonra gelecek olanları gıpta ettiği makam Mahmud'un, Kıyamet günü insanların gelip su içecekleri havuzun vesile-i ve adilenin sahibidir. Bütün insanlığa kıyamet günü şefaat edecektir Allah'ın izniyle. Allah onu üstün bir şeraatle ve hükümlerle göndermiş, ümmetini de insanlık içinden çıkan en hayırlı ümmet kılmıştır. Allah o ümmet ve nebisi için bütün güzelliklerini toplamış ve böylece önceki ümmetlerden farklı kılmıştır. Yaratılma hasebiyle en son yaratılmış olsalar bile... İlk önce mezarlarından çıkıp haşr olacaklardır. Resulullah Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Ben bütün nebilerden altı şey ile daha üstün kılındım. Yine şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet günü Adem oğullarının efendisiyim. Bu konuda herhangi bir böbürlenme ve söz konusu değildir. Elimde hamt sancağını taşıyacak taşıyacağım ve bu sancak altında Adem de dahil olmak üzere bütün nebiiler kıyamet günü toplanacaklardır. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam sonra faziletçe ulul azim arasını en üstün olan Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam'dır. Allah'ın iki dostu olan İbrahim Aleyhisselam ve Resulullah Aleyhisselam ulul azim en üstün iki nebilerindendir. Sonra geriye kalan 3 nebi gelir. Nebilerinin Mucizeleri Allah nebilerinin mucizelerle insanlığa doğruluklarını ispatlamak üzere desteklemiştir. Kur'an'ın indirilmesi, ay, ayın ikiye ayrılması, asanın yılına dönüşmesi ve çamurdan yapılmış kuşun can bulması ve mucizeleri birer örnektir. Normal şartlar altında olması imkansız olarak gerçekleşen mucizeler, mucize verilen nebilerin doğruluğuna, kerametler ise doğruluğunu ispatlanmış nebiliğin hakikaten tasdikine delalet eder. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki biz Resullerimizi apaçık delillerle gönderdik. Hadid suresi. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Hiçbir nevi yoktur ki ona bazı mucizeler verilmiş olmasın. Benim mucizem ise vahiyidir Kur'andır. Umuyorum ki kıyamet günü en çok tabisi olan ben olurum. Resulullah aleyhissalatü vesselam, vesselamın risaletine iman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Risaletine inanmak iman esaslarının en büyüklerindendir. Kim buna inanmazsa imanı geçerli olmaz. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve Resulüne Muhammed'e inanmazsa muhakkak ki kafirler için ateşi çokça alevli bir cehennem hazırladık. Fetih suresi Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ben insanlarla Allah'tan başka hakkı ile gerektiği gibi ibadet edilecek bir ilah olmadığına ve benim yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kullarına gönderdiği elçisi olduğuma şahadet edinceye kadar savaşmakla emrolundu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e şu hususlarda iman edilmedikçe gerçekten iman edinilmiş olmaz. Birincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tam olarak tanınması gerekir, onun kim olduğu ve Sîreti hayat yaşantısı iyi bilinmelidir. O Haşim oğlu Abdülmüttelib'in oğlu Abdullah ve onun oğlu Muhammed'dir. Haşim Kureyş kabilesindendir. Kureyş kabilesi kabilesi ise Araplardandır ve bu kabile İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundandır. Resulullah Aleyhisselam 63 yıl yaşamıştır onun 40 yıl nübüvvet gelmeden önce 23 yılı ise nübüvvet geldikten sonradır İkincisi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın her haber verdiği doğrulanmalı her yasakladığı şeyden kaçınmalı ve her emrettiği şey ise yerine getirilmelidir Allah'a onun gönderdiğinden başka bir şeyle ibadet edilmemelidir üçüncüsü onun insanlar ve cinlere resul olarak gönderildiğinde kimsenin ona tabi olmaktan başka bir yolu olmadığına inanmaktır Yüce Allah şöyle buyurmuştur Ey Muhammed de ki ey insanlar Ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm Araf suresi Dördüncüsü getirmiş olduğu dine inanmaktır En son Nebi ve Nebilerin de en üstün Olanıdır Yüce Allah şöyle buyurmuştur Fakat o Allah Resulüdür Ve Nebilerin sonuncusudur Ahsab suresi Dördüncüsü getirmiş olduğu Dine inanmaktır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rahman olan Allah'ın İnsanlar içinden seçtiği dostudur. Bütün Ademoğlunun efendisidir. En büyük şefaati ve kıyamet günü insanların su içecekleri havuzun sahibidir. Onun ümmeti en hayırlı ümmettir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ali İmran Cennet evlinin çoğunluğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olacaktır. Ve onun getirdiği din önceki dinleri iptal etmiş ve hükümlerini kaldırmıştır. Beşincisi Allah onu en büyük mucize ile kuvvetlendirmiş ve desteklemiştir. O mucizesi bozulma ve değiştirilmeden korunmuş, Allah'ın kelamı Kur'an'dır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur, Ey Muhammed de ki, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, bu konuda birbirlerine yardım da etseler, gene de onun bir benzerini getiremezler. İsra suresi Ve Rabbim şöyle buyurmuştur, muhakkak ki zikri, Kur'an ve sünneti biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz. Hicr suresi Altıncısı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dini tebliğ ettiğine, Allah'ın ona emanet olarak verdiği dini sahibi olan insanlığa ulaştırdığına, ümmete nasihatta bulunduğuna, nerede bir hayır varsa ümmetini ona doğru yönlendirdiğine ve nerede bir şer varsa o şerden de ümmetini sakındırdığına inanmaktır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur, Ey müminler! Siz kendi içinizden sıkıntıya düşmeniz, kendisine ağır gelen, size düşkün müminlere karşı çokça müşfik ve merhametli bir Resul gelmiştir. Tevbe suresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden önce herhangi bir ümmete gönderilen hiçbir nebi yoktur ki, ümmetin onlar için hayır bildiği her şeyi yöneltmesin. Ona dalalet etmesin ve onlar için şer bildiği şeylerden de sakındırmasın. Yedincisi, kul onun sevgisini kendi nefisinden bütün mağlukattan daha üstün tutmalıdır Ona saygı ve hürmet göstermek Kadirini yüceltmek emirlerini yerine getirmek gerekir Bu Allah'ın kitabında Zikretli Resulün insanlar üzerinde Hakkıdır Resulullah vesselamı sevmek Allah'ı sevmek gibidir Ona itaat etmek Allah'a itaat Etmek gibidir Yüce Allah şöyle buyurmuştur "De ki, Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun Ki Allah sizi sevsin Ve günahlarınızı bağışlasın Allah'ı çokça mağfiret verir Allah çok cemaat ve rahmet edendir. Alimran suresi. Resulullah Resulillah Allah Allah Mesalallasiyed Muhammed şöyle buyurmuştur: Ben içinizden birine, çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevinli olmadıkça gerçekten iman etmiş olamaz. Sekizincisi. Ona çokça salat ve selam getirmek gereklidir. Gerçekten cimri olan kişi onun. İsmi anıldığında salam ve salat getirmeyendir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah ve meleklerin nevisini överler ve onun için dua ederler. Salat ve selam getirirler ey iman edenler. Siz de onun için dua edin, salat ve selam getirin. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bana bir kere salavat getirirse Allah da ona on defa salavat getirir. Adını rahmetle anar ve övgüyle bahseder. Kulun bazı yerlerde salavat getirmesi daha gerekli olur. Namazda, teşeğütte oturduğunda, kulut duasında, cenaze namazında, cuma hutbesinde, ezandan sonra mescide giriş ve çıkış esnasında ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adı zikredildiğinde salat ve selam getirmek gerekir. Dokuzuncusu, Resulullah ve sellem Nebiler Allah katında diridirler. Fakat onların hayatı bizim şu hayatımıza benzemez. Onların bu hayatları ölü olma sıfatını üzerlerinde kaldırıcı değildir. Biz onların hayatlarının keyfiyetini bilemeyiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah yeryüzüne, toprağa, nebilerin cesetlerini yemeği yasak etmiştir. Ve şöyle buyurmuştur. Hangi Müslüman bana selam gönderirse muhakkak ki Allah onun selamına karşılık vermem için ruhumu bana geri verir. Onuncusu. Resulullah aleyhissalatü vesselam saygıdan dolayı yanında ses yükseltilmediği gibi ona kabrinde selam verirken de ses yükseltilmez. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Seslerinizi Nebi'nin sesi üzerine yükseltmeyin. Farkına varmadan amellerinizin boşa gitmemesi için birbirinize karşı bağırarak konuştuğunuz gibi Nebi'ye karşı da bağırarak konuşmayın. Hucurat Suresi 11. Onun dostlarını, aile efradını ve hanımlarını sevmemiz biz bir kusur göstermeyip haklarını korumamız, onlara küfür etmekten, sövmekten, haklarında küçük düşürücü konuşmaktan ve tan, eleştirici ve tenkit etmekten kaçınmalı, uzak durmalıyız. Çünkü Allah onlardan razı olmuştur. Allah Resulü'nü Aleyhisselatü Vesselam'a dost ve arkadaş kılmış ve ümmetine onları dost edinmeyi vacip kılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Muhacirlerden ve Ensar'dan İslam yolunda yarışanların öncüleri ile onlara güzellikle tabi olanlardan Allah Hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Tevbe Suresi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Benim arkadaşlarıma ve dostlarıma sövmeyin. İçinizden biriniz Uhudluğu kadar altın infak etse bile bu infakınız, onların bir avuç ya da yarısı kadar infakına ulaşmaz. Ecir yönüyle eşdeğer de olmaz. Allah Celle Celaluhu'yu sahabilerin ölümünden sonra gelen Müslümanları, onlar hakkında dua ve istiğfar etmeye teşvik etmiş ve onlar hakkında kalplerinde haset oluşmaması için Allah'a niyazda dua etmedi bulunmalarını istemiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onlardan sonra gelenler de derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı kalplerimizde bir hasetlik yaratma. Rabbimiz şüphe yoktur ki sen çok merhametlisin ve çok şefkatlisin. Haşr suresi. Amin. 12. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hakkında aşırıya gitmemektir. Çünkü bu konu çünkü bu ona yapılacak en büyük eziyettir. O ümmetini kendisini övmede, methetmede aşırıya gitmemelerini, Allah'ın ona bahsettiği şeylerin dışında Allah'a ait sıfatların ona verilmemesi için uyarmıştır. Resulullah Sallallahu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki ben sadece bir kulum. Bana Allah'ın kulu ve elçisi deyin ve beni Hakkım olan yerden daha yükseklere çıkarmayın ve şöyle buyurmuştur beni Hristiyanların İbni Meryem'i İsa Aleyhisselam'ı övmekle aşırıya gittikleri gibi met etmekte aşırıya gitmeyin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dua edip ondan hacetlerini talep etmek, yardım istemek, onun için adak adamak, kurban kesmek ve kabrinin çevresine tavaf etmek caiz değildir. Bunların hepsi şirktir. Yüce Allah bu ibadetlerin kendisinden başkası için yapılmasını yasaklamıştır. Öyle de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a saygısızlıkla bulunmak, Derecesini hafife almak hakkında kötü konuşmak ve dalga geçmek küfürdür. Dinden çıkmaktır ve Allah'ı inkar etmek demektir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Ey Muhammed'deki siz Allah ile ayetleri siz Allah ile ayetleriyle ve Resul ile mi dalga geçiyordunuz? Kendiniz için bir özür aramayın. Artık iman ettikten sonra küfre girdiniz. Tövbe suresi Resulullah ve selamı duyulacak gerçek sevgi, ona gerçek manada tabi olmak, onu tam bir şekilde örnek olmak ile belli olur. Bu sevgi kişiyi, onun getirdiğine aykırı şeyleri terk etmeye sevk eder. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çokça mağfiret eden ve rahmet edendir. Ali İmran Suresi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yüceltmede aşırıya gidilmez ya da onda kusurlar aranarak derecesi düşürülmeye çalışılmaz. Ona ilahlık özelliklerinden herhangi birisi verilmez ve saygıda kusur edilmez. Bunların hiçbiri caiz değildir. Onu sevmek ancak onun getirdiğine tam manasıyla tabi olup yaşamakla ve gittiği yoldan gitmek onun şahsiyetini örnek almakla olur. 13. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman ancak onu doğruluyup ve getirdiği ile amel etmek ile gerçekleşir. Ona itaat eden Allah'a itaat etmiş gibidir. Ona isyan eden de Allah'a isyan etmiş gibi olur. Onu doğruluyup ancak ona ittiba etmekle hakiki iman gerçekleşmiş olur.